Günaydın. Bugün haftanın ilk günü. Dolayısıyla bugün sizlerle dünyadan iki başarı hikayesi paylaşalım dedik. Ama ondan önce sizlere Gezi Parkı sürecinden bir kampanyadan bahsedelim. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi tarafından Adalet Bakanlığı'na yönelik ve Gezi'nin temsil ettiği demokrasi zemininde buluşulması talebiyle bir kampanya başlatılmış. Diyorlar ki Türkiye'nin gündemini sarsan Gezi olayları yıllardır farklı bir iddia içerisinde bulunan iktidarın anlaşılması güç tavırlarının da katkısıyla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 Bu şekilde kampanyaya giriş yapan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi diyor ki aşağıdaki imzası olan bizler bu krizden tek çıkış yolunun insanların birbirlerini, korkularını, endişelerini anlayacağı müzakere kanallarının açılması. Müzakere ise ancak toplumdaki farklılıkların eşitlik ve eşdeğerlik çerçevesinde değerlendirildiği ortamda gerçek olabilir. Bu çerçevede aşağıda sayacağımız somut önerileri içeren bir demokratikleşme paketinin taraflar arasında diyaloğu güçlendireceğini düşünüyoruz. Özgürlük alanının genişlemesi vizyonunu savunan bu paket ilk adım olarak, Kürt meselesinin çözüm sürecinde Ademi merkeziyet ilkesinin kabul edilmesiyle Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler özellik şartına getirilen çekincelerin kaldırılmasının ve Avrupa Birliği'nin bölgesel politika araçlarının tam işlerliğe kavuşmasının sağlanmasını, seçim barajının düşürülmesini,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 doğayı tahrip eden kalkınma anlayışının gözden geçirilmesini, çevre ve kent düzenlemesini ilgilendiren kararların uygulanmadan önce toplumla paylaşılmasını, karar mekanizmalarının şeffaflaştırılmasını ve geniş kitlelerinin katılımının açık hale getirilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını içermelidir diyerek yapılması gerektiğini düşündükleri yasal düzenlemeleri sıralıyorlar. Devamında ise toplumsal barışa katkıda bulunacağını umduğumuz bu özgürlüklerin partilerin kısır siyasal çıkarlarına kabul edilmemesi gerekiyor. Bu anlamda yukarıda saydığımız somut adımlar Türkiye'nin içinde bulunduğu gergin durumdan, ancak diyalog ve müzakere yoluyla çıkılabileceğini düşünen bizlerin bütün yurttaşlara ve siyasal aktörlere bir vicdan ve adalet çağrısı olarak algılanmalıdır sözleriyle kampanyanın taleplerini ve niyetini altını çiziyorlar. Kampanyaya sonradan bir not da eklenmiş. Bu notta deniyor ki Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi bu bildirinin Mısır'da yaşanan darbeden önce kaleme alındığını Bildiriye imza atanlar olarak Mısır'daki darbeyi kınadıklarını dile getiriyor ve ekliyorlar darbelerin esas olarak toplumların demokratikleşme mücadelelerine indirilmiş darbeler olduğuna inanıyoruz. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org taksim adalet ve saygı adresinde. Sırada dünyadan başarı hikayeleri var. İlk başarı hikayesi İtalya'dan geliyor. Change.org İtalya sayfası üzerinde başlatılan imza kampanyası toplanan imza sayısına göre İtalya'nın en büyük imza kampanyası. Tam 250 bin kişi tarafından imzalanmış ve yolsuzluğa karşı bir sivil toplum örgütü tarafından açılmış bu kampanya. Talebi ise gelecek seçimlerde bütün adayların seçilmeleri durumunda yolsuzlukla ilgili yasaların düzenlenmesine destek vermesi. İtalya'nın Avrupa ülkeleri içinde en çok yolsuzluğun yaşandığı ülkelerden biri olduğunu dile getiren kampanya sahibi kurum, bu durumdan dolayı İtalya'da kampanyanın hızla büyüdüğünü ve halkın her kesiminin desteğini aldığını dile getiriyor. Kampanya pek çok ünlü sanatçı, politikacı ve toplumun önde gelen kişilerinin desteğiyle daha geniş kitlelere yayılmış ve sonunda beklenen güzel Haber gelmiş. Kampanyanın sonucunda 383 milletvekili meclise kampanyanın ve yolsuzluğa karşı mücadele edeceklerin sembolü olan beyaz bilekliklerle gitmiş. Bu desteğin gösterilmesinin ardından geçtiğimiz gün meclis teklif eden, edilen yasa tasarısını kabul ederek tarihi bir karar almış. Fakat yasanın gir, yürürlüğe girmesi için daha senatonun onanmaktadır onaylanması gerekiyor bunu. İşte bu nedenle ikinci bir kampanya daha başlatılmış ve senatodan yasayı onaması için talepte bulunmaya başlanılmış. Kampanyanın ikinci adımında senatonun kısa süre içinde olumlu karar alması bekleniyormuş. Bakalım yolsuzlukla savaşmada İtalya bizim gibi ülkelere örnek olacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda ciddi adımlar atacak mı? Özellikle Millet vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusu bu konulardan bir tanesi. Bir başarı hikayesi de Hindistan'dan geliyor. Hindistan'da son yıllarda hızla artan korkunç bir şiddet, bir işkence türü olan asit saldırıları söz konusu olan, Türkiye'de de bir zamanlar kezap atmak olarak bilinen bu korkunç saldırılardan bahsediyoruz. Hindistan'da Lakshmi evlenmek istemediği kişi tarafından yüzüne asit atılarak yaşam boyu sürecek bir acıyla karşılaşan, kadınlardan sadece biri. Aynı zamanda change.org'da bir kampanya sahibi. Bundan tam 8 yıl önce yaşadığı saldırının bir daha kimsenin başına gelmeyeceğinden emin olmak için bunu başlatan Laxmi'nin talebi, asit satışının kısıtlanması, asit satın almanın ancak resimli kimlik belgesi ve detaylı ikametgah bilgileriyle mümkün olmasıydı. Bu sürecin en başında dava açarak talebini yasal yollardan da ileten Lakshmi'nin kampanyası kısa sürede Hindistan'ın önemli olayları arasında yerini almış ve 7 yılın sonunda mahkeme hükümetin bu soruna çözüm bulması gerektiğine karar vermiş. Hükümetin mahkeme kararını görmezden gelebileceğini dile getiren Lakshmi, mahkemenin hükümetten çözüm talebinde bulunmasının üzerinden geçen birkaç saat içinde imza kampanyasına verilen destek de artmış. 6 gün sonra hükümet mahkemede Asit satışının denetim altına alınması konusunda yapılacak çalışmaları açıklamış. Bu durumda asit artık zehir kategorisinde sınıflandırılacak. Asit satışı için dükkanların özel bir lisans alması, satın alan kişilerin resimli kimlik kartları ve açık ikametgah bilgileriyle satın alma yapması zorunlu hale getirilecek. Böylece asit saldırıları yapılması çok zorlaşacak ve yapıldığı takdirde suçun ve suçlunun tespiti çok daha kolay olacak. Bu şekilde güzel değişimlerin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın.